İlk günden temeli takva Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescit Kuba Mescidi içinde namaz kılmana elbette daha layıktır Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır Allah da tertemiz onları sever Binasını takva Allah'a karşı gelmekten sakınmak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 de ki bana Allah yeter ondan başka hiçbir ilah yoktur ben ancak ona tevekkül ettim o yüce arşın sahibidir Yunus suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir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 Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlaka kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte O sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır.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 Allah'ın levh-i mahfuzundaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi siz de onun benzeri bir sure getirin,